Sevmek ne ister? Ispat bedel ister. Bedel ister. Sevmek. Şimdi gençler çok iyi bilirler. Bizler sevgi üzerine yaratılmışız. Bir erkeğin bir hanımı sevmesi helalinden olduktan sonra kötü bir şey midir? Değildir. Hanım da erkeği sevilir. Peki sevgi bedel ister diyoruz. Biz bunu ikili ilişkilerde düşünecek olursak biz sevdiğimiz insanın, ey gençler ve benden büyükler sevdiğimizle alakalı ne yaparız ki biz bu bedel ödemiş oluruz? ona ilgi gösterirsek, doğru mu? Onun sevdiği şeylerden hoşnut olursak, onun doğum tarihini ezberlersek, kırmızıyı mı seviyor, yeşili mi seviyor, neye odaklanıyorsa onu bilmemiz gerekir mi? Bu konuda hemfikir miyiz? Evet. Hemfikiriz. Peki, bizim sevgilimiz, eşimiz, hanımımız, biz onun her istediğini yaparsak, onun mutlu olduğunu bilir, bu bedeli öder miyiz? Evet. Evli olanlar var mı aramızda? Eşlerimizden biz bazen çok affedersiniz, amiyane tabir yamuk da görsek, kalbimiz de kırılsa, bazen saygısızlık da görsek, kahvaltımız hazırlanmasa da hoş geldin de, biz onları kabulleniriz değil mi? Bu bir bedel ödemek midir? Bedel ödemektir. Çünkü evlendik. Her şeyin bir bedeli vardır. Şimdi geldik konumuza. Değerli kardeşlerim, sahabe efendilerimiz bedel dediğimiz şeyde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı gerçekten sevgilerinin, Allah Celle Celaluhu'ya karşı sevgilerinin bedellerini ödediler. Sevgi ne isterdi? Bedel isterdi. Bunu nasıl ödediler? Hepiniz biliyorsunuz. Onlardan bir tanesini anlatmak istiyorum. Sevban, biraz pertek. Sevban, radiyallahu anh, ne olmuş biliyor musunuz? Hastalanmış. Hastalanmış. Ama böbrek sancısı değil, akciğerlerinde su toplama değil, beyin kanaması değil, bir rahatsızlık var. Gel zaman git zaman herkes merak ediyor ne olurdu sev bana radiyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de adam gönderiyor. Diyor sorun bakalım kardeşiniz ne durumdadır? Efendim diyor yatalak halde bir deri bir kemik kalmış. Kendisi yanına gidiyor çünkü çok seviyordu sahabeleri. Sizi de çok seviyor. Görmediği halde size kardeşlerim diyordu. Yanına gidiyor Sevban radiyallahu anh. Neyin var senin? Ayağa kalkmaya çalışıyor. Ama üzerinde et namına neredeyse bir şey kalmamış. Bir deri bir kemik. Gözlerinden yaşlar, elmacık kemikleri böyle. Bir hastalığı mı var? Hayır efendim. Peki Sevban radiyallahu anh'ı bu derece hasta olmasına vesile olan neydi sizce? Lütfen. Lütfen. Fikir teatisi yapıyoruz şu anda. Neydi? Niçin hasta olmuştu? Aşık oldu. Aşık, olmuş. Aşık oldu ve ne olmuş biliyor musunuz? Uzatmayayım. Ya Resulü Allah diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen Allah'ın Resulüsün. Uzun zamandır aklıma şunu getiriyorum. Ben sensiz yaşayamıyorum. Seni görmeden ben evime gittiğim zaman ev bana zindan oluyor. Düşündüm ki sen Allah'ın Resulüsün. Ve ben yaşlanıyorum. Sen de yaşlanıyorsun. Ve sen de öleceksin. Ben de öleceğim. Ama sen peygamber olduğun için peygamberlerle beraber olacaksın. Ben seni göremeyeceğim. Vallahi diyor bu, beni yemekten içmekten kesti. Fevban radiyallahu anh. Seni ben göremeyeceğim diyor. Bu hasta ediyor insanı. Sevginin bedeli böyle. Bugünkü cep telefonlarından mesaj göndererek sosyal hesaplardan seni seviyorum demek değil. Seni sevdiğini söylüyorsun hanımına üç ay sonra boşuyorsun. Bu nasıl bir sevmek oluyor? Öyle yapmamışlar. Deri kemiklere yapışmış. Çok ilginçtir. Nisan suresinde ayet iniyor. Hiç duydunuz mu? Bu sevban radıyallahu anh'ın bu olayından sonra. Maalesef bakın bilmiyoruz işte. Çünkü gündemimiz farklı şeyler. O zaman ayet inermişti bir durumda. Bakın ne yapıyor? Nisa suresi 69. ayette Mealem Kim Allah'a ve Rasulüne itaat ederse peygamberler sıddıklarla beraberdir. Allahu Teala Sevban radıyallahu anı teselli ediyor. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam da buyuruyor ki merak etme Sevban. Kişi secdelilerle hey beraber. Bedel ödeyenler bedel ödeyenlerle beraber olacak kardeşim. Şimdi Bedevi'nin bir tanesi. Bedevi nedir? Arap köylüsü diyelim. Bedevi deyince küçük, görmek için demiyorum. Bizim yörük diye düşünelim. Benim annem de yürüktü. Ne yapıyor biliyor musunuz? Kıyamet ne zaman kopacak demiş. Şimdi çok böyle bazen patavatsız sorular sorarlarmış ama bu güzel bir soru. Kıyamet ne zaman kopacak demiş. Kime soruyor? Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Efendimiz sen diyor kıyamet için ne hazırladın? Şimdi bak bedel ya konumuz. Kıyameti soruyorsun ya, biz de bazen soruyoruz, sormuyor muyuz? Mehdi çıkacak mı? Kıyamet koptu, ne zaman kopar? Ben görecek miyim? Biz bunları merak etmiyor musunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ona sorduğu gibi o Arap köylüsüne, bize de sorsun şu anda. Sen ne hazırladın kıyamet için? Ne diyor biliyor musunuz? Vallahi, farzların dışında, farz namazların, farz oruçların dışında, başka hiçbir şeyim yok ama Allah ve Resulünü canımdan fazla seviyorum diyor. Peki ne diyor? Ne buyuruluyor ondan sonra? Sen kazandın, kişi sevdiğiyle beraberdir diyor. Şimdi bizim için sevgi nedir biliyor musunuz? Bugün Miraç gecesi değil mi? Doğru mu kardeşim? Miraç, İsra ve Miraç hadisesi. Bugün Allahu Teala'yı gördü Peygamberimiz Hedillahi Aleyhi Birebir gördü. Ar arada perde olmadan gördü. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, kulaklarım diyor, şu kulaklarım, kaderin yazıldığı levh-i mahfuzdaki kalemin gacırtılarını duydu diyor. O kalem sesleri duydu. O derecede yaklaştığı bir gün, gece bugün. Bir kardeşim diyor ki, abi mücahit olmak lazım bu dönemde. Ah kan Hocam Allah-u Teala rahmet eylesin. Bir tane daha şöyle bir çıksaydı onun gibi mücahidlik mücahidlik dedim ki kardeş ne yapmak istersin abi asalım keselim dedim sen bugün Galatasaray Fenerbahçe maçını izleme senin hicretin olur zaten. Sen evvela kumandanı veya internetten maç kaç kaç diyeceğine bugün biz talebat okursan o senin için bir ecirdir kardeşim. Doğru mu kardeşim? Doğru. Sevginin bedelini vermek istiyorsan ben canımı veririm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sen canını veremezsin. Sen Facebook'tan, Twitter'dan, Whatsapp'tan kafanı kaldırıp da Allahu Ekber diyorsan sen onu yap. O yeter. Çünkü Allah kimlerden canını almak gerektiğini biliyor. Celle Celaluhu. Öyle herkes şehit olamıyor. Doğru mu kardeşim? Öyle laftan çok kolay değil mi? Yazarak böyle. Canımı feda ederim ben bu davaya. Sen canını boş ver. Yarım saat, bir saatini feda edip bugün al eline tesbihi, salavat çek. Bugün neyin yıl dönümü? Miracı çıkmış diyorum ya. Bugün Fenerbahçe, Galatasaray maç, maçı izlemezsen eğer, büyük bir cihad etmiş olursun. Ama sen bunu beceremiyorsan, böyle önemli bir geceyi futbol, iddia, loto ile geçireceksen, sen cihattan falan bahsetme. Çünkü sevgi, samimiyet ister kardeşim. Seni söyle söyleyeyim, bana da söylüyor. Bir Fenerbahçe'den daha değer verilecek peygamber. Senin hanımından, anladın mı? Her şeyden. Öyle, kuru kuru seviyor. yok. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu seni kurtarmayacak. Bakın ben size açık konuşuyorum. Şu hareket bizi kurtarmayacak abi. Muhammed bu sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu buraya koyduğun gibi abi. Oraya da koyacağız. Öyle göstermelik sevgi anlayışı Allah'ın dilediği şey değil. Peygamberin baş köşede olacak. Allah Azze ve Celle'nin senden istediği baş köşede olacak. Hanımım şunu derse, bu bunu düşünürse ama böyle konuşursan bu böyle anlarsa aman şu kırılmasın değil. Allah istedikten sonra dünya sana tersini dönsün. Rahmetli bakan gibi. Onda şirin görüneyim, bu dost şey alışverişte görsün. Hayır, adamlar böyle yaşamış. Sonra ne dedi Hazreti Ömer Mer'di yallahan? Vallahi dedi. Seni yani Allah teveccühü ve, ve, ve seni nefsinden de daha fazla seviyorum. Ha şimdi oldu dedi. Bedel budur değerli kardeşlerim. Her şey bir bedeli var. Bakkala gittiğiniz zaman ekmek ne kadar şu anda? 1.25. Peki siz 1.15 verdiğiniz zaman ekmek veriyorlar mı size? Bedeli var, değil mi? Eksik Sen bedelini ödemiyorsun. Bedelini ödediğin her şey kardeşim sana ait.